Boş, Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, Avrupa Parlamenterleri Avrupa Komisyonu tarafından daha önce önerilen iklim krizine yönelik planı güçlendirmeye hazırlanıyor. Parlamentoya sunulması planlanan taslak metinde üye ülkelere yönelik kısa vadede karbon emisyon salım hedeflerinin güçlendirilmesi ve 30 yıl içerisinde tüm üye ülkelerin karbon nötr hale gelmesi amacıyla bağlayıcı taahhütler talep ediliyor. Euronews'un haberine göre Reuters'in ulaştığı metni kaleme alan İsveçli Avrupa Parlamentosu Jyte Gutteland küresel ısınmadan dolayı yıkıcı sonuçlarla karşılaşmamak için bilim insanlarının araştırmaları doğrultusunda hedeflerin tutturulması gerektiğini söyledi. Avrupa Birliği'nin yürütme organı Avrupa Komisyonu COVID-19 salgını başlamadan önce Mart ayında iklim krizini önlemek amacıyla konuyla ilgili önerilerde bulunmuştu. Avrupa Komisyonu 2050 yılında karbon nötr hedefini tutturamayan bazı ülkelere kolaylıklar sağlanabileceğini duyurmuştu. Avrupa Parlamentosu ise üye ülkelere yeşil ekonomiye geçiş konusunda bağlayıcı taahhütler talep etmeye hazırlanıyor. Tüm üye ülkeleri bağlayıcı bir şekilde karbon nötr hale gelmeye amaçlayan yasa tasarısının yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentörlerinin ve 27 Avrupa Birliği devlet ve hükümet başkanlarını bir araya getiren Avrupa Birliği Konseyi'nin onayı gerekiyor. Singapur'daki Nanyang Teknoloji Üniversitesi'nden bilim insanları, yüzden fazla uluslararası uzmanın iki iklim senaryosuna göre küresel ortalama deniz seviyesi değişikliklerini, projeksiyonlarını modelledi. Küresel ısınma artışının 2 dereceyle sınırlandırıldığı düşük emisyon senaryosunda uzmanlar 2100'de yarım metrelik, 2300'de, Yarım metre ile 2 metrelik bir artış tahmin ediyorlar. Küresel ısınmanın 4,5 derece arttığı yüksek emisyon senaryosunda ise 2100'de 0,6 metre ile 1,3 metre arasında, 2300'de ise 1,7 metre ile 5,6 metrelik bir artış tahmininde bulunuyorlar. Nature dergisine yayınlanan çalışma Antarktika ve Grönland'daki eriyen buz sahanlığının Dünyadaki en büyük karabazlı buz rezervuarları olarak küresel ortalama deniz seviyesinin yükselmesine en büyük potansiyel katkıyı sağlayacağını dikkat çekiyor. Çalışmaya liderlik eden Profesör Benjamin Horton, deniz seviyesi projeksiyonlarının karmaşıklığı ve çok sayıda ilgili bilimsel yayın politika yapıcıların bilime dair genel bir fikir edinmelerini zorlaştırıyor. Bu genel fikir elde etmek için Gelecekteki senaryoların daha geniş bir resmini sunan ve politika yapıcıları gerekli önlemler hazırlayabilmeleri için bilgilendiren uzmanlar faydalı olacak, dedi. İklim haberden çizsiz sevince çevirisinde yeni yayınlanan bir araştırma var. Sonuçlarına göre bilim insanları Asya, Afrika, Avustralya, Güney Amerika ve Kuzey Amerika bölgelerinde daha önce saptanmamış ölümcül hava durumu olayları tanımladı. Yüksek nem oranı kuru sıcaklıklardan çok daha tehlikeli çünkü vücutta hayati önem taşıyan ve serin kalmayı sağlayan terleme sistemini bozuyor. Science Advances adlı dergide paylaşılan çalışmaya göre 1979 ile 2017 yılları arasında yaşanan ölümcül nem ve sıcaklık olayları iki katına çıktı ve artık daha sık ve yoğun yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Güneydoğu kıyılarında Teksas'tan Florida'ya kadar olan kesim aşırı hava olaylarından çok ...etkilendi ve en derin darbeleri ise New Orleans, Biloxi ve Mississippi aldı. En aşırı olaylar sıcaklık ve nem kombinasyonunun teorik açıdan insanlığın hayatta kalma seviyesini 14 kez aşmasıyla Basra körfezinde yaşandı. Önceki tahminler bu tür aşırı hava olaylarının yüzyılın sonlarında ve çoğunlukla nemin zaten sorun olduğu... ...dönence ve dönence altı bölgelerde gerçekleşeceğini gösterdiği için olumsuz yeni bulgular... İsim insanlarını biraz hazırlıksız yakaladı ve endişe uyandırdı. Columbia Üniversitesi'nden başyazar Colin Raymond, önceki araştırmalar bu olayların onlarca yıl sonra gerçekleşeceğini tahmin ediyordu. Ancak yeni çalışma bu olayların günümüzde yaşandığını ortaya koyuyor. Aşırı olaylar süreleri uzayacak ve küresel ısınmaya bağlı olarak etki ettikleri alanlarda genişleyecek dedi. Araştırma yazarlarından Radley Horton de gerçek bir taşma noktasına Düşündüğümüzden de yakın olabiliriz dedi. İstanbul 10. İdare Mahkemesi Kanal İstanbul'un ÇED raporuna karşı açılan ve daha sonra birleştiren dosya hakkında yerinde inceleme kararı verdi. Mahkeme uyuşmazlığın teknik yönden açıklığa kavuşturulabilmesi için alanında uzman bilirkişilerin görüşüne başvurulması gerekli görüldüğünden yürütmenin durdurulma istemi hakkında mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırıldıktan sonra bir karar verilmesine hükmetti İstanbul Büyükşehir Belediyesi, siyasi partiler ve çeşitli sıvı toplum örgütleri ÇED raporunun iptali ve yürütmenin durdurulmasına talep etmişlerdi. Hayvan Hakları İzleme Komitesi Hakim, Hayvan Hakları Yasasına dair yasama sürecini takip eden aktivistlerin taleplerini bir video dizisinde topluyor. Hayvanlarla ilgili birçok konuyu ele alan video serisi nasıl bir hayvan hakları yasası sorusuna yanıt arıyor. Hayvan hakları aktivistleri bu konuları mevzuattaki 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu raporundaki taleplerle, önerilerle kıyaslıyor ve kendi taleplerini dile getiriyor. Dediklerine göre virolog ve iklim bilimcilerin pandemiye neden olan virüsün hayvan sömürüsünden kaynaklandığını belirtmesine rağmen gündem COVID-19 pandemisi iken hayvan hakları yasasını gündeme getirmenin zamanı olmadığını düşünenler var. Hayvan hakları aktivistleri beklerlerse her daim gündemi yoğun olan Türkiye'de